Alo. Hayırlı akşamlar. Evet. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Hayırlı aleyküm. Selam. Teşekkür ederiz. Evet. Buyurun. Ee, hocama ben e, geçen bu konuyu izah etti ama ben e, tam ben ta, öyle mi anladım veya şey mi ruku ve e, seyde kıyamı ve rükû yapabilen bir e, bayan diyelim veya bir tane e, namaz kılan kişi e, seyde yapamıyor. rukuyu secdesini yapıp da şey pardon, kıyamla rukusunu yapıp da arkasına bir sandalye koyarak seyze ima ile yapabilir mi? Bunu soracaktım hocama. Geçen anlattı ama e, biraz e, program yarısında açtım ben programı. Hmm. Evet, teşekkür evet. ederiz. İnşallah şimdi daha ayrıntılı dinlersiniz ve anlarsınız. Buyurun hocam. Evet, şimdi sandalyede namaz konusunu anlatmıştık o gün herhalde. Hı hı. Bir kişi Ayakta durabiliyor, rükua eğilebiliyor, secdeye e, gidebiliyorsa hiçbir problem yok zaten değil mi namazını böylece namazı tam bir namaz kılıyor. Fakat e, bir kişi düşünün e, ayakta durabiliyor, ruku yapabiliyor ancak yere oturarak secde, secdesini ima ile yapabiliyorsa. Ya dizlerinde sorun olabilir. Hani. Yani dizlerinde sorun şöyle. ...yere oturmasına mani olan... ...bir problem olabilir. Hı hı. Yerde oturmasına... ...mani olmayan bir problem olabilir. Şimdi bunu ayırıyoruz. Evet. Dizlerinde problem var ama... ...o dizlerindeki problem... ...secdeye gitmesine mani. Bunda tamam. tamam. Hı hı. İttifak halindeyiz. Fakat öyle bir diz ağrısı ki... ...yere oturmaya mani değil. Yere oturacak. Ee, efendim... Nasıl müsaitse dizleri üzerine çökerek yapabilir, yapamadı ayağını uzatarak ne yapacak orada ima ile secdesini yapacaktır. Tekrar kalkabiliyorsa kalkacak rukuosunu yapacak oturup ima ile secdesini yapacaktır kalkabiliyorsa. Hı hı. Peki hocam oturduğu zaman kalkamıyor bu adam. Yapacağı şey nedir? Ayakta namaza başlayacak, rükûsunu ayakta yapacak, yere oturacak, secdesini oturarak ima ile yapacak. Ondan sonra kalkamıyorsa kalan rekatları 2, 3, 4'ü oturarak oturduğu yerde kılacaktır. İma ile. Ölçü böyledir. Fakat aklımıza şöyle geliyor hocam. E sandalyede kıldığımız zaman, bak secdeler ruku tam yapılıyor Kıyameti diye ruku. bazıları böyle akli yorumlar yapabiliyorlar. Mantık açısından da problem yok burada. Yani sandalyede olduğunuz takdirde e, secdede ayakta durabiliyor, rukunuzu tam yapabiliyorsunuz. Ancak e, fıkıhta belirli kurallar var. Ya, uygulama ancak neye dayanabilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamasına, sözlerine yahut birinin uygulamasına karşı takındığı tavır dediğimiz takrir, onaylamasına bağlıdır. İbadetler taabüdüdür. Taabbut ne demek? Nasıl emrediliyorsa, nasıl uygulanıyorsa öyle yapılır. İbadetlerde mantık işlemez. Mantığı çalıştırdığınız takdirde mesela Hazreti Ali diyor ki eğer mantık burada işleyecek olsaydı biz mesela Mest üzerine Mest'i mes ne zaman nereye yapıyoruz? Ayağın üstüne. Ayağın üstüne evet. Peki en çok kirlenen bölümü neresi? Altın. Alt. Yani akıl burada cereyan etmiş olsa idi, altını Mest etmemiz lazımdı diyor. Ha bunlar ta'abbudi şeyler yani bir hadise dayanmalı, bir uygulamaya dayanmalı. Peygamber aleyhisselamın e, fiili, kavli yahut da takriri dediğimiz onaylamasına dayanmalı. Resulullah aleyhisselamın son kıldığı namaz e, ki iki kişi Hazreti Ali bir tanesi, bir tanesi diğer sahabe iki kişinin koltuğuna girmesi suretiyle mescide gelmiştir. Ve getirin çocuklar bir sandalye dememiş. Yere oturarak namazını kılmıştır. Biz Hazreti bu Ebu Bekir önde. Gerekti, kendisi arkada oturmuş. Ee, orada e, Hazreti Ebu Bekir namazı devam ettirmiş ama e, onunla ilgili bir takım şeyler anlatılıyor. Şimdi bizim uygulamamız taat ve takat dediğimiz gücünüz oranında ibadetle yükümlüsünüz. Allah Resulü e, oturmak için bir şey getirmiyor, getirtmiyor altına bir sandalye veya bir oturak. Yani yokluktan değil değil mi? Direkt İyakel yere, almış. evet. İstese e, getirilirdi. Böyle bir şey yapmamış yere oturarak namazını ima ile kılmıştır. E, dolayısıyla bizim uygulamamız da ona dayanmaktadır. Yani Diyanet'in sandalyede namaz konusundaki ısrarı bundan kaynaklanıyor. Bu bir. İkincisi de camiler biraz hüviyetini kaybeder oldu. Yani caminin bir köşesinde sandalyeli amcalar, ön saflarda safta duran insanlar oluşmaya başladı. Halbuki sandalyede namaz kılan cemaatimiz benim şu tarifim üzere namazı kılacak olsalar %99'u safa durmak, ve yere oturmak suretiyle namazlarını kılarlar, kılabilecek kabiliyettiler. E ama bunu yapmıyorlar, öyle başladılar, rahat devam ediyor. Ancak yere oturması mümkün olmayan bir kişi, sandalyeye oturarak, onu da yapamıyorsa yatağa uzanarak da namazını kılabilir. Bunlar sıralama ile olacak şeyler. Demek ki oturabilenler oturacak, oturamayanlar sandalyeye oturabiliyorsa sandalyede kılacaklar. Onu da yapamayanlar yatakta uzanarak namazlarını kılabileceklerdir. Evet.